Bacakları gibi zekası da ince ve kıvraktı. O hiçbir şey yapmasa da bakışlarıyla insanı en zehirli yılandan daha ustaca zehirlerdi. Zehirledikten sonra da kendinin yaptığını belli etmemek için sessizce akar giderdi. Belki de dünyada onun kadar içi dışı birbirine uygun ve kurnaz kimse yoktu. Bir de kendinden başka kimseyi düşünmezdi. Benden büyük olmasına karşın beni hiç korumazdı. Korumadığı gibi gizliden gizliye düşmanlık duyardı. Bana karşı duyduğu bu düşmanlığa bir anlam veremezdim. Ama sanırım o düşmanlıktan çok bana eziyet etmekten hoşlanıyordu. Özellikle de annemin Almanların çocuklarının eski giysilerini getirdiği günlerde bana eziyet ederdi. Boyu uzun olduğu için Alman çocukların eski giysilerinin hiçbiri ona olmazdı. Annem o getirdiklerinden bana giydirince de kıskanırdı. Kıskançlığından önce ne yapacağını şaşırır, sonra da dil dökerek beni çamurlu bir yere götürürdü. Orada bir tilki kurnazlığıyla beni oyuna getirir, yeni giysilerimi çamura bulayınca da beni teselli etmeye çalışırdı. Asıl keyiflendiği an, annemin bana kızdığı andı. Çünkü her zaman annem bana kızdı mı, ben korkuyla dudağımı büker ağlardım. Stefan'ın asıl hoşlandığı da benim dudağımı büktüğüm andı. Annem yanımızdayken gizli gizli gülerdi. Ama annem yanımızdan ayrılınca başlardı kahkahayla gülmeye. Gülmesi geçince de ''Gal, biliyorsun benim hiç suçum yoktu.'' derdi. Annemin kızmasından çok Stefan'ın kahkahayla gülmesi ve böyle söylemesi zoruma giderdi. O nedenle ben de sesimi daha da yükselterek ağlardım. Bir süre şaşkın şaşkın bana bakan Stefan... Annemin geri gelmesinden korkarak beni susturmaya çalışır, elinde ne varsa bana verir ve bir daha beni çamurlu yerlere götürmeyeceğine yemin ederdi. O yemin edince de ben rahatlardım. Ağlamam dururdu. Ben iç çekerken o incecik parmaklarını uzatıp gözyaşlarımı silerdi. İncecik parmaklarını tenimde hissetmek çok hoşuma giderdi. Bütün kötülüklerini unuturdum. Olanları da Oynadığımız herhangi bir oyunun bir bölümü olarak algılardım. Sonra da oyunumuzu sürdürmek ve onun dostluğunu kazanmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Çünkü ondan başka oyun arkadaşım yoktu. O da bunu bildiği için her zaman kurnazca oyunlar yapardı bana. Şimdi de bize bir oyun oynamış, akıp gitmişti ağaçlar arasından ırmağın kıyısına. O bir türlü geri gelmeyince de Anton... Hem sabırsızlanmaya hem de sinirlenmeye başladı. Daha çok Stefan'ın kurnazca oyununa kandığı için kendini suçluyordu. Bunu kendi kendine söylemesinden ve anneme verdiği sözü sık sık tekrarlamasından anlıyordum. Anton'un kaygılandığını gören Margaret, öne doğru hafifçe incelen burnunu iki yana oynattıktan sonra ''Pani bir yerde kalmaz, birazdan dönüp gelir, onu merak etmene gerek yok.'' dedi. Anton, Sık ağaçların arasındaki karanlık köşemizden uğultunun yorduğu sessiz ağaçlara bakarken, ''Ne olursa olsun annemin söylediklerini bu kadar çabuk unutmamalıydım, onu göndermemeliydim.'' diye dalgın dalgın yanıt verdi. Margaret battaniyeyi bana sararken, ''Göndermeseydin de o bir fırsatını bulur giderdi. İyi ki gönderdin, bir tartışmaya neden olmadın. Biliyorsun o buraları iyi bilir, kaygılanmana gerek yok.'' dedi. Son tümceyi kasıtlı söylediğini biliyordum. Onun için yüzüne anlamlı anlamlı baktım. Elimi sıktı ve sen de iyi biliyorsun buraları dedi gülümseyerek. Ulayan bir boru sesine benzeyen uğultunun ne olduğunu çok merak ediyordum. Ama Stefan gelinceye kadar hiçbir şey öğrenemeyecektim. Belki de her gün duyduğumuz bir sesti ama orman onu değiştiriyordu. Birden üçümüzde bir hışırtı duyduk. Hemen soluğumuzu tuttuk. Ben korktum. Peki Margaret de korkuyordu. Ama benim gibi tüyleri diken diken olmamıştı. Üçümüz de aynı yöne bakıyorduk ama hiçbir şey göremiyorduk.'' Birden Margaret'in yüzü karıştı ve kızardı. Parmağıyla kıpırdayan kısa bir ağacı gösterdi. Ağaç hafif hafif sallanıyordu. Ama onu sallayan nesne görünmüyordu. ''Stefan bize böyle bir şaka yapmazdı. Bu kötü bir şakaydı bizim için.'' Yoksa benim bilmediğim bir yaratık mıydı ki Margaret'in yüzü bu kadar karışmıştı? İyice eğilip Anton'un dizinin yanından daha dikkatlice baktım. Yapraklar arasında oynayan kulağı görünce dudaklarıma bir gülümseme yayıldı. Margaret'in kulağına orada bir kulak gördüğümü söyledim. O da dikkatlice baktı, gözlerini kırpıştırarak beni onayladı. Anton bizim fısıldaştığımızı görünce göz kırparak ne olduğunu sordu. Bir kulak gördüğümü işaretlerle anlatmaya çalıştım. Gülümsedi. Yerden bir dal parçası aldı. Tam atacaktı ki durdu. Bize baktı. Elindeki dal parçasını parmakları arasında çevirmeye başladı. Az sonra yere yapışık gibi duran yeşil dalların arasından çıkan gri bir tavşan... ...keyifli keyifli birkaç adım attı. Durdu. Kıçının üzerine oturup... ...ön sağ ayağıyla göğsünü kaşıdı. Pembe ve uzunca diliyle... Ayağını yaladı. Bir süre hiçbir şeyden kuşkulanmadan öyle durduktan sonra yine yürümeye başladı. Üç beş adım atmıştı, aniden durdu. Havayı kokladı, kulaklarını dikti, bir tek ayağının üzerinde gece bekçileri gibi çevresini dinledikten sonra inanılmaz bir hızla koştu. Hepimiz birbirimize bakarak gülümsedik. O da bizim gibi her şeyden ürküyordu. Bu kez Margaret elindeki ağaç parçasıyla toprağa eşelerken Stefan'ın gittiği yöne bakarak bu kadar gecikmemeliydi dedi. Anton'un suratı kızardı. Ben onlara bakarken kulağımı yere dayadım. Heyecanla "Geliyor" dedim. Bunu Stefan'dan öğrenmiştim. Bir gün Stefan bana yine kulağını yapıştırırsan uzaklardan gelen sesleri dinleyebilirsin." demişti. Ama ben Anton'un kendini suçlamaması için böyle yapmıştım. Biraz bekledim, gelen giden olmayınca da bir yalan daha söyledim. ''Biraz uzakta ama geliyor.'' dedim, yeniden. İkisi de bana inanmadılar ama beni kırmamak için hafifçe gülümsediler. Ben öyle yere yatmış uzakları dinlerken, Anton'un kalınca sesini duydum. ''Neden bu kadar geciktin?'' diye soruyordu. Stefan'ın ince ve tiz sesi, ''Burada ses var ama orada yok. Çok aradım bu sesi çıkaranı ama hiçbir şey göremedim.'' Irmağın kıyısından ayrılınca sesi yeniden duydum. Tekrar geri dönüp aramaya başladım. Ama yine bir şey göremedim. Hem bir şey göremedim hem de geciktim diye yanıtladı. Biraz bekledikten sonra da nehrin kenarındayken hiçbir şey duyulmuyor. Sadece ağaçların arasında duyuluyor. Yemin ederim nehirde bu sesi çıkaracak hiçbir şey yok diye ekledi. Ben kulağımı yere dayamış onun ayak seslerini duymaya çalışırken Stefan sırtımın dönük olduğu yönden gelmişti. Margaret bana gülümserken Stefan'a döndü ve ''Stefan ne olursa olsun Anton haklı çok geciktin'' dedi. Zavallı Stefan daha cılız bir sesle ''Bir şey görebilmek için'' diye kendini savunmaya çalıştı. Yine bir süre sustuktan sonra ''Biliyorsunuz ben buraları avcumun içi gibi biliyorum'' diyerek onları yatıştırmaya çalıştı. Ama Anton biraz da bezgin bir sesle ''Pani bilmiyormuş gibi davranma. Annem ne dedi?'' ''Bir asker görürseniz hemenlerin öte yakasına geçin.'' ''Demedi mi?'' diye annemin söylediklerini yineledikten sonra da ''Sen yokken birini görseydik seni mi bekleyecektik?'' diye sordu. Stefan başını yere eğerek yavaş ve suçlu bir sesle ''Haklısın, gecikmemeliydim.'' dedi ve çenesini iyice göğsüne yapıştırdı. Anton oturmasını söyleyinceye kadar da öyle durdu. Ben uykudan uyandığımda Margaret... ''Askerler gelirse annem ne yapacak?'' diye soruyordu. Anton uzun süre yanıt vermedi. Sonra kısık bir sesle, ''Ben yanında kalmak istedim ama razı olmadı. Ben evi, sen de kardeşlerini korumalıyız. Hepimiz bir arada olursak daha çok acı çekeriz. Birimizden birimizin yaşaması gerekli. Baban eve geldiği zaman birimiz sağ olmalıyız. Sen Margaret'tan ve diğer kardeşlerinden sorumlusun.'' dedi. Diye annesinin sözlerini aktardı ona. Gözlerimi kırpıştırarak zamanı saptamaya çalıştım. Ama çıkaramadım. Ben uykudan hep sabahları uyanırdım. Demek ki sabah olmuştu. Ama sabaha hiç benzemiyordu. Hem göz kapaklarım daha uyku yüklüydü. Yeniden uyumak için gözlerimi kapatırken Margaret'la Anton konuşuyorlardı. Margaret'ın sesi Anton'un sesinden çok yumuşaktı. Güzeller güzeli kardeşimin ipte sallanan vücuduna bakarken de Uyumadan önce duyduğum o yumuşak ses kulaklarımı doldurmuştu. Saatlerce pınarları kurumuş gözlerimle Margaret'e bakarken de hep o yumuşak sesi dinliyordum. Sonra omzuma dokunup beni sarsan annemin titreyen sesi onun sesine karışmıştı. Annem bir yandan beni sarsarken öte yandan da Margaret'ın o yumuşak sesini çağrıştıran sesiyle "Gal, biraz yatağa uzan" demişti. Şu demirleri iyi ki yapmışlar. Herhalde yaşlıların oturmasını düşünmüşler. Bastonuma dayanıp oturabilirsem biraz dinlenebilirdim. Dinlendikten sonra alışveriş yaparım. Alacağım da iki kilo meyve. Evde meyve kalmamış. Bazen ağzımın tadını değiştirmek için iyi oluyor. Kuşlar için de ekmek almalıyım. Şimdi Barbara benim ekmeklerimi ayırmıştır. Kim bilir bugün ne yaramazlık düşündü. Belki de hemşire alacak diye her gün yaptığı gibi... Dolgun etti dudaklarını, iyice rujlamış. Sonra da ekmeği koyduğu naylonu öpmüştür. Biraz dineneyim, gider hem ekmeği alırım hem de biraz Barbara'ya takılırım. Barbara ne de çok benziyor benim Eva'ma. Gözleri, kaşları tıpkı Eva. Eva son mektubunda geleceğini yazmıştı. Gelmedi. Onu çok özledim. Gelmesi öte dursun, uzun zamandır mektup da yazmadı. Yoksa başına bir şey mi geldi? Çocukluğum ve gençliğimle tek bağım o. Beni unutmasını istemiyorum. Zaten yüreğim bunu taşımaz. Dizlerimi yavaş yavaş büküp oturayım şu demirlerin üzerine. Burası çok güzel. Tam üç yolun ağzı. gene gidenleri de başka yönlere gidenleri de buradan görebiliyorum. Bugün nedense dizlerim bükülmek istemiyorlar. Geçen günkü gibi inatlaştılar. Bükülmüyorlar. Eskiden basamakları inmek için hiç düşünmezdim.